bir ecnebi müdahalesi hesabına ve müslümanlar ve vatan zararına bütün bütün kanunsuz ve keyfi bir tarzda damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla tazipleri onlara dünyada tam zarar ahirette cehennem ve sakar ve bize dünyada mükemmel sevap ve zafer ve ahirette inşallah cennet ve abu kevseri kazandırır demek bu gizli planı heyeti vekile ve reis hissetmiştiler ki Buralarda umum memurlar, hatta vali ve kaymakam, zabıta benimle görüşmekten kaçıyor ve ürküyordular. Ben de hayret ederdim. Fakat elimizde yalnız nur bulunduğunu ve siyaset topuzu bulunmadığını zerre kadar aklı bulunanlar anladılar. Gariptir ki, en ziyade lehime çalışması lazım olan bazı vazifedarlar, aleyhimde istimal ve istihdam edildi. Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lazımdır çünkü manevi fırtınalar var, bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur, istibda da mutlaka dinsizcesine taraftarken, hürriyet fırkasına girer, ta onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifşa etsin. Hem Selahaddin'in Asay-i Musa'yı Amerikalıya vermesi münasebetiyle deriz. Misyonerler ve Hristiyan ruhânîleri, hem nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü herhalde şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafa etmek fikriyle İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak, tabakayı avama müsaadekar ve vücubu zekat ve hürmeti riba ile burcubaları avamın yardımına davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde, Müslümanları aldatıp onlara bir imtiyaz verip bir kısmını kendi tarafına çekebilir. Her neyse bu defa sizin hatırınız için kaydemi bozdum dünyaya baktım. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim çok ehemmiyetli mektuplarınıza bir tek muhtasar cevaba mecburiyetim var. Evvela sualleri çok nurlu hakikatların zuhuruna vesile olan Refet'in hem masumlara Kur'an ve nurları ders vermesi, hem kendisi nur lemaları ile meşgul olması, hem tasihatta bana ve husreve yardım etmesi hem İstanbul'da asay Musa'nın insaflı alimlerin ellerine geçmesine çalışması çok şayanı tebriktir ve yeni sualine şimdi cevap verilmez, daha zamanı gelmemiş. Kahraman Burhan'ın serbest fırkasının reisine verdiği cevap güzeldir. Evet, nurcular, siyasetlerle alakaları olmaz. Yalnız iman hakikatleriyle bütün hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden, Siyaseti dinsizliğe ve zındıklığa alet edenler istibdadı mutlakla nurcuları ezdiler. İnşallah bir sebep çıkar. Haşiye: Demokrat çıktı, bir derece kırdı. O istibdadı kıracak, masum ve mazlum nurcuları kurtaracak fakat çok dikkat ve ihtiyat lazımdır. Risale-i Nur dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle bir tarafa tabi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir noktayı istinat olur. Fakat siyaset hesabına değil, belki nurların intişarı ve maslahatı hesabına bazı kardeşler, nurlar namına değil, belki kendi şahısların namına girebilir. Hususan mübarek Isparta'nın şimdiye kadar nurlar medresesi olması ve muarızların dahi ona çok ilişmemesi noktasında, dahilde tarafkirane vaziyet almamak muterizlerin nedametine ve hakikate dönmelerine bir vesile olabilir siz daha iyi bilirsiniz. Salahaddin'in mektubu birkaç cihette ehemmiyetlidir. Amerika alimleri elbette Asay-ı Musa risalesine lâyıkait kalmayacaklar. Eğer dini din için seven kısmının ellerine geçse fütuat yapar. Yoksa bazı enaniyetli hocalarımız gibi, kıskançlık damarıyla neşrine ve tervicine çalışmaları meşküktür. Her neyse, inayet ilahiyeye havaledir. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Tahiri'nin İstanbul'a gitmesi, inşallah hayırdır. Ve Hüsrev'in pek çok vazifelerini tamamen yapması, kanaatim geldi ki, Barla'da bulunduğum zaman, bütün yazanların tahsiyatını, ve telif hizmetini yapmamda tahakkuk eden büyük inayet ve harika muvaffakiyet aynen hüsrevde, yardımcılarında dahi numunesi var. Saniyen Tahiri'nin deniz lapsinde unutulmaz halisane hizmetiyle ve nurlara sarsılmaz sadaketiyle ve yanılmaz zekavetiyle ve çekilmez bahadırlığıyla daire-i nurda ehemmiyetli makamı için bütün bu defaki mektubunu lahikaya geçirdik. Başta nurun şakirtlerinden validesi Zübeyde olarak, akrabasına ve rüfekasına selam ederim. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun. Amin. Salisen, nesli Kureyşilerden Ahmet Kureyşi, muhterem pederiyle ve ammizadesi Ahmet ile nurların has naşir ve talebelerinden olması, o havali şakirtlerinin namına nurlar hakkında güzel mamzum fıkraları lahikaya girdi. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Amin. Rabyan Eğirdir kasabasında isimlerini yazmadığım gayet ehemmiyetli kardeşlerimiz var. Onlara ve Mehmet Sabri gibi büyük Santrala istinaden ve Sabri'nin yazısına benzettiğim dikkatli ve güzel ifadeli bir mektubu çalışkan ve ciddi kardeşlerimizden Çilingir Ali'den aldım. Onun arzusuyla aynını layıkaya geçirdik. Ona ve onu çalıştırana maşallah ve vaffakakumullah deriz. Aziz Sıddık, âli cenap eski ve yeni kardeş Yeşil Salih, benden sergüzeştiği hayatıma ait sorduğun maddelere gayet kısa ve mücmel işaret edilecek. Bir zaman sonra inşallah başkalar izahla cevap verecekler. Fakat tarihe geçmek ve bu asır âlimlerinin içinde kendi adi şahsımı nesle âtiye göstermek, bildirmek ne isterim ve ne de liyakatim var. Cenâb-ı Hakk'a haksız şükür ederim ki beni bana beğendirmemiş dehşetli kusurlarımı bana göstermiş. Hem insanlara kendini bildirmek bir şöhret perestlik olmasından, bir enaniyet, bir hotfuruşluk, bir riyakarlık ihtimali var. Bu ise bizim gibilere tam zarardır. Hem ben madem bu asırda maddeten ve manen münferit yaşama ve hayatı ictimaiyeden çekilmeye mecbur olmuşum, elbette hakkım yoktur ki hayatı ictimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. Yalnız bu cihet var ki Risale-i Nur bu vatana ve bu millete pek büyük menfaati mahkemelerin ve ehli vukufların müttefikan kararlarıyla taakkuk etmiş. Bu noktayı nazarda benim ehemmiyetsiz bir çare, perişan çok kusurlu şahsiyetim değil, belki yalnız Kur'an'ın malı ve meali olan Risale-i Nur namına sizin suallerinize cevap için ben işaretler ederim, sonra da Risale-i Nur ve şakirtleri izahla cevap versinler evvela 30 sene evvelki hayatımın tarihçesini merhum Abdurrahman yazmış, tabedilmiş. Saniyen Risale-i Nur'un zuhur zamanının bir nevi tarihçesi Eskişehir hapsinin müdafaa namesiyle 27. Lem'a olmuş ve Denizli hapsindeki müdafaa risaleleriyle 11. ve 12. şu'a, İhtiyarlar Lem'ası ve Ayet-i Hasbiye Risalesi ve onaltıncı mektupla, hücumatı ı sitte ve işarat-ı selase ve işarat-ı seb'a risaleleri gibi nur edzaları suallerinize tafsilen cevap vermek için mahkeme bana iade ettiği ve şimdi elimde bulunmayan risaleler, bir zaman elinize gelecek, inşallah sizi hiç unutmayacağım. Bu halimde bu alakadarlığınız, benim çok ağır sıkıntılarımı hafifleştirdi. Allah senden razı olsun. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir biçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam, meşhur dua inebeyi olan Cevşen Kebir hakkında ve akıl haricindeki sevap ve faziletine dair bir hadisi görmüş, şüpheye düşmüş demiş. Ravi, ehlibeytin beyt'in imamlarındandır, halbuki hatsiz bir mübalağa görünüyor. Mesela içinde der, bu duaya Kur'an kadar sevap verilir. Hem göklerdeki büyük melekeler o dua sahibini gördükçe kürsülerinden inip, ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Bu ise aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez diye, Risale-i Nur'dan imdad istedi. Ben de Kur'an'dan ve cevşenden ve nurlardan gayet kat'î ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevap verdim. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki, ona dedim. Evvela, 24. sözün üçüncü dalında on adet usul var. Böyle şüpheleri esasıyla keser, izale eder. Ona bak cevabını al. Saniyen her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün ümmetin saadetlerine yardım eden ve İsmi Azam'ın mazharı ve kainatın çekirdeki aslisisi hem en mükemmel ve cami meyvesi olan Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam o duanın kendi hakkında o azim mertebesini görmüş, ona haber veren Cebrail Aleyhisselam'dan işitmiş başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Demek o pek fevkalade ve acib sevap zat-ı Ahmediyye'nin ve selam velayeti kübrasından ona gelmiş. Külli, umumî değil, belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var ve ismi azam mazharı olan zatın tebaiyetiyle başkalara dahi o sevap mümkündür. Fakat gayet ehemmiyetli şartları var. Yalnız okumak kafi gelmez yoksa müvazeni ahkamı bozar farzlara ilişir. Salisen o dua nasıl ki zat-ı baktığı vakit mübalağadan münezzeh ve aynı hakikat oluyor öyle de o duadaki yüzer esma-i hüsnanın hakikatlarına baktığı zaman değil mübalağa belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmını muhbir-i sadık aleyhissalatu vesselam haber vermiş ve teşvik için müphem ve mutlak bırakmış. Sonra merûru zamanla o kazî mümkine ve mutlaka bil fiil vaki ve külliye telakkiye edilmiş. Ravian 20. Lemay İhlas'ta bir adama 500 senelik bir genişlikte bir cennet verilmesine dair olan bir haşiye var ona da bak, gör ki, o koca cennetin verilmesi, bilmediğimiz tarzda bir malikiyet değil, belki insan nasıl hususi hanesine çok cihetlerle maliktir, sahiptir, öyle de, zemin yüzündeki şeylere çok duygularıyla bir nevi maliktir, tasarruf ve istifade edebilir. Hem koca dünyayı, benim hanemdir, bana vermiş ve güneş lambamdır diyebilir. Demek bazı fevkalahat, harika ve akıl haricindeki bir kısım sevaplar bu mezkür hakikate bakar. Hem İslamiyette her sevabın, her fazileti amalin en evvel mazharı ve bizlerin bir duada bir zerre sevabımızda o duada bir dal kadar sevap ve feyzi kazanan zat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam hususi virtler ve dualar ve şeriat ve risalet cihetiyle değil, belki belayeti Ahmediye noktasında ve umumî olmayan derslerinde, kendine verilen en yüksek mertebeyi beyan eder. Kendine tam tebayyet eden has varislerini, o noktalara teşvik eder. وَالْعِلْمُ ilmu indallah la يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّ اللّٰهُ. Dedim. O vesvese edip, şüphelere düşen adam, lillahilhamd kurtuldu. Tam kanaatı geldi. Belki sizin bazılarınıza faydası var diye, size de gönderdim. Umumunuza binler selam. Bu fıkra bir derece mahremdir, yalnız haslara mahsustur. Aziz Sıddık kardeşlerim, çok defa hatırıma geliyordu ki, neden herkesten ziyade medreseden çıkanlar, Risale-i Nur'a sarılmaları lazım iken, en ziyade çekinen, onlardan resmi vazifeyi alanlardır. Şimdi birden hatıra gelen cevabın bir az kısmını beyan etmek lazım geldi. Evvela, Gizli münafıklar, aleyhimizde büyük makamlarda olanların bir kısmını istimal ederek, resmi bir tarzda şiddetli propaganda etmelerinden, bütün resmi memurlar, ürkmeye ve çekinmeye mecbur olmuşlar. Onlar içinde dahi enaniyetli ve evhamlı ve bid'aları kabul eden hocalar, daha ziyade çekinmeye başlamışlar, kendilerine bir özür, bir bahane aramışlar. Risale-i Nur'dan işarat-ı seb'anın acılara şiddetli tokadı, ve sekizinci ve on sekizinci lemada, İmam-ı Ali'nin Ercüze'de, ulema-i su hakkında dehşetli tokadı ve bid'alara bir derece ve bir cihette müsait olan ve Vehhabîlik mezhebini perde altında kabul edenler, yirmi sekizinci mektubun Vehhabîler hakkındaki meselenin tokadı ve Kur'an tercümesini yapan ve Kur'an yerinde tercümesinin okunmasına cevaz gösterenlere, Risale-i Nur'un şiddetli tokatları, ve derdi maişet zarureti ve mevki ictimai haysiyetini düşünmeleri sebebiyle hocalar hatta İstanbul'un eskide dost hocaları kaçmağa ve az bir kısmı tenkide çalışmaya hatta Ali Beyt ve İmam Ali'ye adavetleri bulunan müfrit ve habilik hesabına Risale-i Nur'un Ali Beyt ve İmam Ali'nin bir manevi hediyesi ve eseri olmasından itiraz etmeye başlamışlar. Fakat biz İstanbul alimlerinden kızmıyoruz, belki bir cihette memnunuz. Çünkü başkalarına nispeten ilişmiyorlar. Hem merhum Fetva Emini Ali Rıza ve merhum Ahmet Şirani ve merhum Şevket Efendi ve merhum Mehmet Akif gibi insaflı Risale-i fevkalade takdir ve tahsin eden o muhterem ve merhum zatların hatırı için biz İstanbul hocalarına dostuz, onlardan gücenmeyiz. İnşallah bir zaman 20. Lamay İhlas kendini onlara okutturacak, o eski dostları da yeni dostlar yapacak. Kardeşlerim, herkes sizin gibi sebatkar olamaz. Perde altında nurcuların kuvve-i maneviyelerini kırmak için bazı hocalar vasıta oluyorlar. Aldanmayınız ve sarsılmayınız ve onlarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün oldukça dostane muamele ediniz. Biz onlarla kardeşiz deyiniz ve bu pusuladaki noktaları unutmayınız ta sizi aldatmasınlar. Hüsrev'in himmetiyle daireye giren ve nurun yeni şaketlerinden bana mektup yazan Hatice ve Rabia, haslar içinde kabul edildiler. Ve çok alakadar olduğum Barla'da hararetle Bahri ve evladı ve Eyüp ve Ali ve Mehmet ve Süleymanların gayretleriyle nurlar dersine çalışmaları, beni sevinçle ağlattırdı. Ben bütün Barla halkına hususan Süleymanlar, ve Bahri ve Mehmetler ve Mustafalar eski zamanda nurlara kıymettar hizmet eden Şamlı Hafız Tevfik ve Mübarek Hafız Halit ve İmam Hakkı Efendi ve Muhacir Hafız Ahmet ve evladı ve ahfadı ve Şemi ve bana çok hizmet eden Abdullah Çavuş ve oradaki komşularıma ricalen ve nisaen binler selam ve dua ederim ve mübarek aylarda dualarını isterim. Bahri ve evlatları üç asay Musa yazdıklarını şimdi haber aldım. Muhacir Hafız Ahmet ile Barla'da kardeşlerimizin hesabına hem Kazım'ın hem Berber Mehmet'in ciddi halisane mektupları lahikaya girmeye hak kazandılar ve Bahri'nin güzel manzumesi küçük bir medrese-i Nuriye hesabına tam girebilir. Medar hayret bir latif inayettir ki büyük Mustafa'yı rahmetullahi aleyh aynen merhum Abdurrahman gibi hem sadakatiyle hem kalemiyle, hem iktidarıyla nurlara hizmet edeceğini kalbime ihtar edilmesiyle, o zaman da Abdurrahman'ın vefatını unutmaya çalıştım. Hakikaten küçük Ali, o hatırayı gaybiyi kalem dahi tam tamına tasdik ettirdi. Kardeşinin kalemini kendisi aldı, sarı bıçağı, elmas kılıncı yaptı. Demek o zaman, onu da mübarek Mustafa'nın ruhunda hissetmiştim. Hem Muhacir Hafız Ahmed'i, hem bana hem Nurlar'a alaka ve sadakat noktasında Nurlar'ın birinci talebesi ve fedakar bir naşiri kalben hissetmiştim. Halbuki kalemle hizmete muvaffak olamadı. Çok defa o gaybi hissimi tahattur ederdim. Sonra birden hem oğlu Kazım, hem damadı Bahri, hem diğer damadı Berber Mehmet ondan his ve ümid ettiğim metinane hizmeti fevkalade bir alaka ve sadakatle tam tamına yerine getirmeye çalışmaya başladılar. Hatta hafideleri dahi masum şakitler içine girmişler. Umuma selam. Said Nursi Bismihi Sübhaneh. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh. Aziz, sıddık, bahtiyar, vefakâr, faal, sebatkar kardeşlerim. Evvela, tekraren hem sizin receb-i şerifinizi ve leyle-i regaibinizi tebrik hem Safranbolulu kardeşlerimizin tebriklerine mukabeleten şuhuru selaselerini ve dört Leyali mübarekelerini ve nurlarla gayet ciddi alakalarını tebrik ederiz. Ve oranın şakitleri namına yazılan tebrikname mektubunda benim pek çok kusurlu şahsıma verdikleri unvanları ve senaları Halil İbrahim'in bazı mektupları gibi tadil ile Risale-i Nura çevirip lahikaya girmesini istedim. Fakat şahsım pek salih bir tarzda mevzu yapıldığı için, yakıştıramadım, şimdilik geri kaldı. Kardeşlerim, kat'iyyen biliniz, şan-u şeref ve hotfuruşluk ve kendine güvenmek ve şahsımı beğendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum ve şahsıma karşı medihlerden hoşlanmıyorum. Yalnız Risale-i Nur'a karşı sadakat ve kanaata bir emare olmak cihetiyle, bazı müflitane tabirleri, ya hatırları için veya hüsnü zanlarını kırmamak fikriyle, kısmen tadil ile kabul ve sükût ederim fakat iki ihlas lem'aları ve mesleğimizin hıllet ve ihlas ve uhuvvet esasları bu tarz medihlere müsaade etmez hem bu benlik ve enaniyet asrında ve şöhret perestlerin nazarında nurların safiyetine ve halisiyetine zarar verebilir sâniyen hıfs'ın iki masumunun yazdıkları asay Musa ve rehber ve küçük sözler bizi mesrur eyledi yüz Allah, Böyle binler nurcu masumlar, istikbali nurlandıracaklar. Said Nursi